Ve astagal hadis kitabullah Ve Hadi Hadi Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuru muhtesatuhah Ve kulle bid'a Ve kulle bid'atin dalale Ve kulle dalaletin finnar Sumeba Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah 42. konu ve 89. Dersimizi, sohbetimizi Göreceğiz Allah-u Teala'nın izniyle Konumuz Kur'an-ı Kerim'in Uhud Savaşı'ndan bahsetmesi. Biliyorsunuz Uhud Savaşı ile ilgili ayetleri, hadisleri, siyer kitaplarında gelen anlatılan kıssaları tek tek tek zikretmiştik bu kitabın usulü üzere. Şimdi Kur'an-ı Kerim toplu olarak yer yer Ali İmran suresinde eee Uhud Savaşı'ndan bahsediyor. İnşallah bu bahisi de bu hafta bitirebilirsek sonra buradan çıkaracağımız dersleri de söyleyeceğiz ve Uhud Savaşı'nı böylelikle e, kapatacağız inşallah. Diğer konuya geçeceğiz. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Uhud Savaşı'nda çıkan olayları, Uhud Savaşı'nın öncesini, e, savaşa hazırlık, savaşa çıkış için o meydana, Uhud meydanına gidiş için geçilen merha, merha merhaleler, yollar, o aşamalar, bunların hepsi, iki grubun yani müşriklerle müminlerin karşılaşması, çetin bir şekilde buluşup karşılaşmaları, e, meydana gelen hadiseler, şehitlerin düşmesi, müşriklerden bazı kimselerin öldürülmesi, bunların hepsi, hatta, hı hı. Allah subhanehu ve teala mü'minleri kınaması, onları güzel bir şekilde böyle terbiye eder şekilde azarlaması ve ahdin, ümidin tazelenmesi, yenilenmesi hususunda, hususunda tek tek tek bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Bu konularla bağlantılı olarak, Uhud savaşıyla bağlantılı olarak bunlardan mü'minlere dersler veriyor bunun müellif birkaç kısma daha doğrusu 5 kısma 5 bölüme ayırmış öncelikle İbni İshak'ın söylediği üzere ki bu e, siyerci e, siyercilerin en, en meşhurlarından Allah Azze ve Celle e, Ali İmran suresinde diyor 60 ayet kerimede 60 ayette bu Uhus savaşından bahsetmişti ve orada geçen olayları Orada meydana gelen hadiseleri müminlerin, kafirlerin başlarına gelen şeylerden bahsetmiştir veya işaret etmiştir diyor. Birincisi kardeşlerim, birinci bölümde savaşa çıkış, meleklerin hazırlanması, yardım beklentileri Allah Azze ve Celle'den müminlerin yardım beklentisi ve Bedir günüyle Bedir Savaşı ile ilgili bağlantılar. Evet. Bununla ilgili ayet-i kerimeleri veriyor şimdi. وَإِذْ قَدَفْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوَّوْا الْمُؤْمِنِينَ مَقَاِدًا لِلْغِطَانِ Hani sen müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için, yani Uhud günü, ailenden erkenden erkenden ailenin yanından ayrılıyordun. وَاللّٰهُ سَمِعُونَ عَلِيمٌ Allah Çok iyi işiten ve bilendir. İzhemmet ta'ifatani minkum en tefşela. Wallahu veliyyuhuma. Sizden iki grup, ki Allah onların velisi, yani dostu, yardımcısı olduğu halde bozulmaya yüz tutmuştu. Yani ensarlılardan iki mümin grup var. Birazdan söyleyeceğiz onları. Onlar bozulmaya, yani savaştan Ee, geri çekilme gibi bir bozulma e, ha, hasıl oluyor. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ve alallahi felyetevekkelul mu'minun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler, dayansınlar. Yani bu bozulmayı bıraksınlar, terk etsinler, Allah'a güvensinler demek. Ve lekat nasarakumullah bi Sonra Bedir. Bu işte bu ayetler Uhud'la ilgili geliyor. Sonra Allahu Teala Onlara Bedir hatırlatıyor. Yemin olsun ki Allah size Bedir'de yardım etti. Vu entum azillah siz azdiniz. Yani kuvvet bakımından da zayıftınız ama Allah size yemin olsun ki yardım etti. Fettakullaha leallekum teşkurun. O halde Allah'tan sakının. Umulur ki şükrü eda etmiş olursunuz. Itakulilil mu'minina sen hani diyordun ki Müminlere size en En yümüdukum rabbukum bi 3000 min el melaikati munzalin meleklerden böyle peş peşe inen 3000 melekle Rabbinizin sizi desteklemesi yetmez mi diyordun Bela in tasbiru ve tetegu ve yatiyukum min fevrihim yeter yani ne demek bilakes yeterli olur eğer siz yine sabrederseniz yani Uhud'da sabreder ve sakınırsanız o müstüklerin hemen çabucak size gelmesi neticesinde Allah yumdidukum rabbukum bi 5000 min el melaiketi musaddidin 5000 melekle nişanlı alameti olan üzerinde alameti olan 5000 melekle sizi yine teyit eder destekler. Ve ma jaa Allahu illâ bushra Allah bunu lekum, sizin için bir müjde yapmıştır. وَلِتَتْمَعِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ Ve kalplerinizin mutmain olması, sekinete, sukuna ermesi için. Yani Allah'ın yardımı sizinle ha, dikkat edin. Dolayısıyla kalbiniz bundan yana emin olsun, mutmain olsun. Bunun için yapmıştır. وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ El-Aziz, El-Hakim, öyleyse yardım sadece Allah katındadır. O çok güçlüdür ve çok hikmet sahibidir. bunun içindir لِيَقْطَعَ <gülüyor> طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِدَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبٍ Kafirlerden bir kısmının kökünü kesmesi yahut onların rezil, rüsvayı iyice bastırılmış bir şekilde bastırılmış bir hale getirmesi için Allahu u Teala'nın yahut ve bunun neticesinde daha doğrusu perişan olmuş heba, böyle e, heba olmuş bir vaziyette dönmeleri içindir. Allah böyle yapar. Leyse leke minel emri şey, öyleyse senin bu işte yapacağın bir şey yok. Bu Allah'ın Resulüne hitaptır. Senin yapacağın bir şey yok. O, bu ne demek gelecek inşallah. Daha önce de bahsetmiştik. Allah onların o kafirlerin Yani Uhud'da o sizinle savaşan o kâfirlerin ya tövbelerini kabul eden ey yahut azap edelim yahut onları azap edelim zalimun. Çünkü onlar zalimdirler. Azap ederse yani azap ederse onlar zalimdirler. Bu sebeple azap eder. Zalim oldukları için azap eder. Yoksa Allahu Teala hiçbir kula zulmetmez. Ve lillahi ma fi semâvâti ve mâ Ve göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a aittir. <gülüyor> dilediğine o, bu durumda dilediğine azap eder, dilediğine affeder. <gülüyor> allah çok bağışlayan, rahmet sahibidir. Bu ayet-i kerimelerde <gülüyor> ifadesi geçti. allah Teala çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Semih, <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Ve mübalegali ismi faizlikasıyla gelmiştir. Çok iyi işiten ve çok iyi bilen manasına gelir. Yani burada şu denmek isteniyor. Senin e, ailenle, ashabınla sahabelerinle, arkadaşlarınla konuşmanı Allah işitiyor. Savaş hakkında konuşmanı ve Medine'de kalalım, korunma savaşı, savunma savaşı, korunma savaşı yapalım? Yoksa <gülüyor> başka bir şey mi yapalım şeklindeki sizin aranızdaki bir konuşma ve duyaluğu Allahu Teâala işitiyor diyor sizden devam eden had kelimelerde sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu Kim bunlar kataden'in rivayetinde diyor ki onun tefsirine göre Uhud günü bu beni Seleme ve beu harit edin yani seeme ğullar ile harite oğullarıdır ki bunlar Medinede iki mahalle İki ayrı mahallede yaşayan e, gruptur. Ensalı bir gruptur. Dolayısıyla bunlar Abdullah İbni Selül münafıkların başı ekibine alıp Uhud Savaşı'ndan çekildiğinde bu mü'minler de korkuya kapılıyorlar. Onların arasında bu Abdullah İbni Selül münafıkların başı nüfak sokuyor. Bunlar da düşmanla karşılaşmaktan yana korkunca geri çekilmeye yüz tutuyorlar ama çekilmiyorlar. Allahu Teala onlara onlara eee çekilmemeleri hususunda yardımını onları onları sebat etmekle onlara olan ihsanını veriyor ve onlar nihayetinde yani kalplerini sebat ettirince çekilmiyorlar. Buna rağmen bu iki grup bozulmaya yüz tutmuştu diye zikrediliyor Kur'an'da. Bunların bu grupların içerisinde de Cabir radiyallahu anh var. Diyor ki Buhari'de gelen rivayette Allahu Teala kitabında vallahu veliyhuma Allah bu iki grubun velisi oldukları halde <gülüyor> diye bahsederken ben diyor bundan başka bir sebeple Bu ayetlerin indirilmesini hoşlanmam diyor. Kendisi o gruplar içerisinde olup yani çekilme e, bozulmaya yüz tutmuşken Allahu Teala ne diyor orada? Allah o iki grubun velisiydi. Dostu idi. Yani orada taltif ediyor Allahu Teala. Onları onları yüceltiyor. Onlar Allah'ın velisidir diyor. Ve koruyor onları. O bozulmaktan koruyor. Ama ortada bir hadise var. Onlar bozulmaya yüz tutmuş. Onlar yani korkuyorlar. Abdullah İbn-i oyununa geliyorlar. Çekilme durumu varken onu Allah Azze ve Celle bertaraf ediyor. Evet. Niye? Allah onların velisiydi çünkü. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle burada ümmete bir ders veriyor diyor. Sıkıntı anında Zor durumda Allahu Teala'ya dayanılması, ona güvenilmesi gerektiğini Allahu Teala burada öğretiyor. Ve alallah feletvekkelu ve alallah feletvekkelul mütevekkilun. Ve alallah feletvekkelul müminun. Minnar Allah'a tevekkül etsinler, dayansınlar. Yani Allah azze ve celle ile güç bulsunlar, kuvvet bulsunlar, korkmasınlar diye Allahu Teala bu iki gruba onun tahtında da yani onların mezdinde de tüm kıyamete kadar gelecek gruplara tek tek fert fert hepimize ders veriyor. Allah'a dayanmak gerektiğine dair. Sonra allah Teala onlara Uhud günü bir vaatte bulunuyor. Eğer sabrederlerse yani tıpkı Bedir'de olduğu gibi sabrederler, sakınırlarsa ve imanlarının gereğini yerine getirirlerse e, o mü müşriklerin kendilerine hemen çabucak gelmesinden sonra Allah Azze ve Celle sizi 5000 melekle melekle destekleyecek, destekleyecektir diyor. Hem de nişanlı alameti olan ki bu alametleri hem Bedir'de hem de Uhud'da sahabeler görmüşlerdir. Onun, onların melek olduğunu anlayamamışlardır ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sonrasında onların melek olduğunu bildirmişti. Sarıklarından, atlarından, ondan sonra üzerlerindeki kıyafetlerden vesaire onlar belli Allah'ın orduları olduğu açıkça açıkça belliydi. Bu alametlerle Allah Teala Celle sizi 5000 melekle destekler diyor. Ama Uhud'da bu yardım gelmemiştir. Neden? Neden gelmedi? Allah'ın Resulünün emrine muhalefet edildiği için. Yani 50 tane okçu, okçular tepesine, Ayneyn geçidine yerleştiriliyor. Hatırlayacağınız üzere ve onlardan çoğu savaş Müslümanların lehine giderken ganimet almaya koşuyorlar. Ayet zaten onu haber verecek. Ondan sonra iş tersine dönüyor. Halid İbni Velid, müşriklerin komutasını suvarik, birliklerinin komutası elinde olan Halid İbni Velid, suvarilerle arka taraftan gelerek savaşın seyrini Allah'ın dilemesiyle müşriklerin lehine çeviriyordu. İşte Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet edildiği için Allah'ın yardımı gelmedi. Meleklerin yardımı gelmedi. Ayet kerimede Allah e, Bedir'de kafirlerin çökünü kazıması için derken diyor bu ayet kerimenin kastı Bedir'de birçok kafirlerin ileri gelenleri, müşriklerin kodamanları bizim tabirimizde helak olmuştur biliyorsunuz. Çok az kimse kalmıştır. Burada Bu kastediliyor. Bir başka tefsire göre de e, yine Uhud'da Uhud'da da onların yani Uhud'a da işaret vardır diyor. müşlüklerden bir kısmının kökünün kazınması şeklinde olmuştur. Allah'ın dilemesiyle. Nasıl müşriklerden Uhud'da da yirmi küsur tane bazı rivayetlerde 22 tane müşrik öldürülmüştü. 22 tane müşrik öldürülmüştü. İşte bununla allah Teala yine onların kökünü bir şekilde kazımıştı. Ve Allah Azze ve Celle mutakibinde وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِنَا قُتُلِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diyor. Evet. Şimdi Allah azze ve celle ayet-i kerimenin devamında "Ev yekbutagum feyan Allah onları ya rezil eder, bastırır yani, iyice sindirir yahut da onlar e, böyle heba olmuş olarak, rezil, rusvay olmuş olarak geri dönerler memleketlerine yani Mekke'ye. Bu Bedir'de böyle olmuştu diyor. Peki Uhud'da nasıl olmuştu? Uhud'da da Uhud'a da işaret ediyor bu ayet-i kerime. Müfessirler öyle diyorlar. Peki Uhud'daki onların rezil olması nasıl oldu? Aslında zaferi kazandıkları halde Müslümanların şehitleri çok olduğu halde ve müminler yenildiği halde nasıl oldu? Onların rezil olması ve perişan vaziyette geri dönmeleri nasıl oldu? Birincisi diyor Medine ordusu, İslam ordusu yerinde sabit bir şekilde kaldılar. Ve onlardan büyük bir kısım kesinlikle firar edip kaçmaya yüz tutmadı. Böyle bir şeye yeltenmediler. Her türlü kargaşaya, ondan sonra savaşın böyle karmaşıklığına rağmen yani kimin kimin cebinde gibi böyle karışık bir duruma rağmen büyük bir kısım Kaçmadı ve hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma, muhafaza etme hususunda onun etrafında toplandılar. Böylelikle yani Medine ordusunun sabitliği ile Medine ordusu rezil olmamış oldu. Bir, iki, Medine ordusu içerisinde esir düşen olmadı kesinlikle. Ama daha önceki haftalarda anlattığım üzere müşriklerden Uhud'da kaç kişi şehit, şey, esir oldu? Müşriklerden iki kişi müşriklerden esir oldu. Bak yenilgi müminlerden yana ama esirler gene müşriklerden iki kişiydi. Üç müşrikler zafer kazandıkları halde yendikleri halde Müslümanlardan hiçbir ganimet alamadılar. Hiçbir zırnık alamadılar. E evet. yani bunlar onların rezil bastırılmış bir vaziyette, perişan bir vaziyette gitmelerine işarettir diyor. Dördüncüsü Dördüncüsü eee müşrikler saverse üçüncü bir merhale ile kendi lehlerine Ee, çeviremediler. Aslında kendi lehlerine çevirecekleri halde yani Müslümanların e, karargahı, Müslümanların bulunduğu yer tamamen ellerindeyken onlara hücum edip saldırıp e, tamamen onları ele geçirecekken bunu da yapamadılar. Buna böyle bir şeye olaya da kalkışamadılar. Aslında daha önce anlatmıştım. Uhud'a doğru çıkıyorlar Müslümanların tarafına doğru. Ömer ibn Hattab bir grupla beraber onları aşağıya indiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dua ediyor onların aleyhine. Buradan da istediklerini elde edemediler. Beşincisi kardeşlerin savaş meydanını Ebu Sufyan komutasında derhal terk ettiler. Normalde adet üzere o zaman Araplarda hani daha önce de Bedir'de Bedir Savaşı'nda filan zikretmiştim ya savaşı yenen kimse orada yenen grup 2-3 gün orada kalıyor. Ganimetlerin toplanması ondan sonra ölen kimselerin defnedilmesi filan bunlar onu da yapmıyorlar. Firar. Yani kaçıp gidiyorlar adeta. Bu kaçışları yani ölülerini bile alamamaları Ondan sonra savaş meydanını bu şekilde aniden terk etmeleri onların hız içerisinde. Yani rezil, Rusva bir şekilde geri dönmelerine işaret ediyor. Işaret ediyor. E, altıncısı Medine'ye girmeye cesaret edemiyorlar. Uhud'la Medine zaten yan yana. Yani çok yakın. Her şey ellerinin altındayken mallarının e, gasp edilmesinden yanlarında bir de Uhud'da bir sürü kadın getirmişlerdi. O kadınların esir düşmesinden cari olarak alınmasından korktukları için Medine'ye girmeye de cesaret edemiyorlar. Normalde <gülüyor> her şey önlerinde açık. İsteseler Medine'ye de girebilirler ama bunu da yapamıyorlar. Dolayısıyla onlar e, rezil, rusvay bir şekilde bu zilleti hak etmiş bir şekilde geri dönüyorlar. Bu yönüyle, bu yönüyle aslında onlar zafer değil, e, yenilgi. E, korkaklık yüzlerinde belirmiş bir vaziyette gidiyorlar. Yani sonrasında dönmeye kalkıyorlar, onu da beceremiyorlar, dönemiyorlar. allah Teala onların kalbine korkatıyor. Evet, bununla beraber diyor ayet-i kerimenin sonunda zikrettik onu. Ey Muhammed, senin bunda bir işin yok. Senin bu işte bu yapacağım bir şey yok. Yani onlara e, onlara lanet etme diyor. Bunu neden diyor? Bunu da bize hadis haber veriyor. E, Müslüm'ün sahihinde ve diğer hadis kitaplarında rivayet edilen hadis. Neden böyle diyor Allah Azze ve Celle Resulüne? Diyor ki Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem be, be, şeyde, Uhud'da o ön düşleri kırılmış, dörtlü dişleri kırılmış, başı yarılmış. Ondan sonra e, yüzünden kan akmaya başlamış. Ve bu haldeyken mifer kırınıyor bir de. E, dudağı patlıyor. Onları tek tek söyledik. Bu haldeyken diyor ki: "Peygamberlerinin yüzünü yaralayan, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur?" diyor. "Nasıl kurtulacaktır?" diyor. Ve bu şekilde Allahu Teala'ya dua edince bir, dua edince Allah azze ve celle emrini indiriyor. Leysete keminel emri şey. Senin bu işte yapacağın bir şey yok. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onların tövbelerini kabul eder. Allahu ekber. O kadar sıkıntılı anda kendisi bir sürü yara ve sıkıntı almış, asabından 70 tane şehit vermiş. Buna rağmen Allah azze ve celle onu orada uyarıyor. Allahu akber senin bu, bu işte yapacağım bir şey yok bu bir ter, terbiye de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile terbiye ediliyor onu Rabbisi terbiye ediyor onun nezdinde bizim de aynı şekilde onun yoluna uyarak terbiye olmamız gerekiyor burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir sınır çiziliyor bir had çiziliyor Allah'ın dilediği istediği hususta sen senin bir şeyin yok Yapacağın bir iş yok. Senin bir alternatifin yok. Tercih hakkın yok adeta. allah Ekber. O zaman bizim Hayday diyor. Evet. İkinci bölüm müminlerin bu hadiseler anlatıldıktan sonra ribadan yani faizden bahsediliyor. Müminler, iman eden kimseler faizden sakındırılıyor ve Allah'a itaatle Resul'e itaatle E, itaatle <gülüyor> emrediliyor. Diyor ki ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle Ya yuhellezine amenu La tekkulir riba da'fem muda'fem Ey iman edenler kat kat artırılmış bir şekilde faiz yemeyin. Vettekullaha la'allekum tuflihun Allah'tan sakının umulur ki felaha erarsiniz. Bu faizin yolları, faize sebep olan şeyleri de bertaraf etmek gerekiyor. Bu kredi kartları faize sebep olan bir e, araç. Bu kredi kartları sebebiyle birçok insan çatır çatır çatır faiz diyor. İsteyerek veya istemeyerek. Bundan sakının. Bundan yani Allah'tan yardım dileyin ve bundan kurtulun birçok insan bu faizle iştigal ediyor iman edenler. Allahu akbar. Vallahi bu çok çetin bir çetin bir günah. Yani bunun neticesinde çetin bir ceza gelir. Allah korusun. Çünkü tehditler var. Bu günahı işleyen, irtikap edenlere çok tehditler var. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın çarptığı kimsenin çarpma, kalkması gibi kalkacak onlarda. Yani الذين ياكلون الربا لا يقومون yani sarah hastasına çevirdiği kimselerin kalktığı gibi mekanlarından kalkacaklardır diriliş yapacaklardır Allahu ekber. Kıyamet olur mu? lil Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Ve atiullaha ve atiur rasule ve atiullaha ve rasule leallekum turhamun. Allah'a wa rasulle itatidin, edin. Umunur ki merhamet olunursun. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduhasemavatu vel ardu. Ve Rabbinizden bağışlanmaya ve cennete koşun, yarışın orası için. O cennetin genişliği gökler ve yerler kadar. O kadar geniş yani. Sana, bana, bütün mü'minlere milyarlarca yıl önce, milyonlarca yıl önce, kim geçtiyse binlerce yıl önce, onlara da yeter, bize de yeter. Yeter ki oraya hak edelim. Orası dar değil, çok geniş. Çok geniş. Yeter ki Allah bizi oraya alsın. Ya Rabbin alemi bizi oraya o Bunlar kim için hazırlandı? o <gülüyor> <gülüyor> Bu takiler için, Allah'tan sakınan kimseler için hazırlanmıştı. Bu cennet. ''Ellezine yunfikune fisserra'i vel darra'i vel kazimine l-gayza vel Kim onler? Sifatleri geliyor şimdi. Sayıyor Allah Azze Onlar darlıkta da, bollukta da harcar, infak ederler. ''Vel kazimine l-gayir'' Vay babam, burası çok onelmişti. Öfkelerini yutanlar. Öfkeyi yutmak ne demek biliyor musun? Yudumlamak böyle. Boğum boğum insan, yani ağzına eee diline bir şeyler gelirdi onu şöyle bastıra bastıra yudum yudum yutar o işte öfkeyi yutmak hiçbir şey söylemez Allah için susa karşıdakine yani yapabileceği her türlü imkan varken gücü kuvveti söyleyeceği her türlü ağzına geldiği halde dolduğu halde onu yuttuğu zaman işte bu muttakilerin özellikleri olur. Haklı olduğu halde ولا عفين عن الناس affetmek takvad insanlar affetmek takva en ta'fu aqrabu litakwa affetmek takvaya daha yakındır İnsanlar insanlar hepimiz insanız ve hata ediyoruz o zaman birbirimizi affedeceğiz arkadaşlar birbirimizi affetmesini hoş görmesini bileceğiz vallahu yuhibbul muhsirin Allah iyi davrananları, ihsan eden, güzel işler yapanları sefer devam ediyor yani bu kimseler, bu muttaki kimseler aynı zamanda ne yaparlar? Ee, fuhşiyat yaparlar yani kötü bir iş yaptıkları zaman evzalemu enfisehum yahut kendilerine zulmettikleri zaman zekarullah Allah'ı hatırlarlar Allah'ı hatırlarlar فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنَوْبِهُمْ Ve günahlarına istiğfar ederler. وَمَنْ يَغْفِرِذْنُوْا بَيْلَى اللّٰهِ Peki günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Kim? Elbette ki Allah. وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلِمُونَ Ve onlar aynı zamanda bildikleri halde yaptıkları bu kötülüklerde ısrar etmezler. Israrcı davranmazlar işte onlar için ulake cezahum onlar için onların cezası rablerinden bağışlanma Allah onları bağışlar yani ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir halidi orada ebedi ölümsüz kalırlar ve ne'me ecru'l amilin ve ne'me ecru'l amilin böyle amel edenlerin ücret ücreti ecri sevabı sevabı ne kadar güzeldir ne de güzeldir diyor. Allah bunlardan eylesin. Amin. Elbette hata edeceğiz. Ediyoruz. Fuhşiyat, benzeri kötü e, fiiller yapıyoruz. Yapabiliriz. Allah azze ve celle öncelikle bunlara düşürmesin. Bile bile ısrar edenlerden yapmasın ve bundan tövbe etmeyi bize nasip etsin. Amin. Burada açıklanırken, özellikle bile bile yapma olayı yani bilir, Sonra ona devam eder ve arkasından da tövbe etmez diyor. Yani insan bir hatasını bilirse önce onu kabul eder. Allah'a itiraf eder. Ebu leke biden bi zenbi diyoruz değil mi duamızda? Sana dua yani günahımı itiraf ediyorum. Günahın kabul edeceksin bu bir günah. Yaptığın işin günah olduğunu belirteceksin Allahu Teala'ya itiraf edeceksin. Ya ben hata ettim, günah işledim. Ondan sonra tövbe edeceksin. Şimdi bu ayetler Uhud savaşında anlatılan kıssanın hikayenin arasına girdi. Neden? Diyor ki müellif özellikle bu ribanın yani faizin Uhud savaşıyla alakalandırılması sonra diğer mevzular müminler cahiliye döneminde cahiliye döneminde bu faizi alarak haddi açtıkları gibi Uhud Savaşı'nda da Allah'ın Resulü'nün emrine isyan ederek, karşı gelerek, muhalefet ederek haddi aşmışlar. Dolayısıyla <gülüyor> riba, faiz, haddi aşmak, hadde tecavüz etmek, Resulü isyan ise aynı şeydir. Her ikisi de haramdır, her, her ikisi de yasaklanmıştır. Her ikisi de yasaklanmıştır cahiliye döneminde insanlar ağır borçlu altındaydılar. Borçlu olan kimse anlatıldığına göre e, borcunun vakti geldiği zaman alacaklı kimse öder misin borcu yoksa onu artırır mısın diyordu. İki yaşında bir deve borcu varsa 3 yaşında bir deve fazlasıyla alınıyordu. Üç yaşındaysa 4 yaşında. 4 yaşındaysa 5 yaşında. Ki bunlar çok kıymetlidir o zaman. Ve sayıları da artırıyordu. Bu şekilde kat kat. Hani katlanmış fazla fazla ziyade ziyade faiz yemeyin. Diyor. Evet. Ve bu faizden sonra da müminlerin özelliğinden bahsettiği E Rabbinizden bağışlanmaya, onun cennetine koşuşun, yarışın. Genişliği gökler ve yer kadar olan. Sonra bir fuhşiyat yaptığınızda, kötülük yaptığınızda Allah'ı hatırlayın, insanlara bağışlayın, öfkenizi yutun. Bununla bununla bir terbiye, ee, bu savaşta meydana gelen şeylerden sonra bir terbiye, bir yönlendirme yapılıyor. Allah Subhanahu ve Teala Böyle bir yönlendirmede bulunuyor. Evet. Sonra Allah Azze ve Celle hayır kapılarını e, anlatıyor. Naim cennetlere ve huril iğne, iri gözlü hurilere içerisinde ölümsüz kalınacak cennetlere, adın cennetlerine, e, bunlara götüren e, şeylere, sebeplere, e, sebeplere insanları yönlendiriliyor. Ondan bahsediyor. Bu hususta da Allah yolunda infak etmeyi, öfkeyi yutmayı, insanları bağışlamayı söylüyor. Evet. Ahmet İbni Hanbel'de gelen bir hadiste kardeşlerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla bağlantılı olarak diyor ki merhametli olun kim merhamet göresiniz. Bağışlayın ki siz de bağışlanasınız. Ve Allah'ın şeriatını Allah'ın şeriatıyla ilgili şeylerde edepli olun. Edepli davranın. Israr eden kimselere yazıklar olsun. Yani günahta ısrar edenlere bildiği şey bir şeyi bile bile bildiği halde yapanlara ısrarcı davrananlara yazıklar olsun diyor. Az önce söylediğim gibi bir insan bir şey biliyorsa yanlış olduğunu biliyorsa bundan kurtulmanın vazgeçmenin yollarını arayacak. Allah'a itiraf edecek bunu ve tövbe edecek. O zaman ısrarcı olma. O zaman işte yani burada kınandığı gibi olmaz yani ısrarcı olmayan ısrarcı olan kimseler kınanıyor olmayan kimseler övülmüş oluyor ayet-i kerimede mana itibariyle evet Allah Azze ve Celle işte bu bahsedilen ayet-i kerimelerle Uhud ehline müminlere tabi geri, geriye kalan e, şehit olmayıp da sağ kalan kimselere ey iman edenler işte Allah Resuluna masiyete Yani ona isteyen, onun emrine muhalefetten sakının. Ve <gülüyor> bağışlanmak için, yani bu yaptığınız şeylerden dolayı bağışlanmaya koşun, yarışın. Allah'ın bağışlaması için talepte bulunun. Bunun için ne gerekiyorsa bunu yapın. Ve günahlarda ısrar etmeyin. Çünkü bu büyük günahlara sebebiyet verir. Evet bazı alimler küçük günahları şöyle tarif ediyorlar. Bir insan büyük günahları yapmaz, sakınır, o da yırtıcı bir e, hayvandan, aslandan, kaplandan veya lavapordan kaçar, kurtulur büyük günahları yapmayan kimse. Küçük günahları yapan kimse de şuna benzetiliyor. Bir karınca e, ısırması gibi, bir karıncanı ısırması e, dolayı eziyet gören, ısırık alan bir kimseye benzetiyor. Büyük günahtan kaçar, kurtulur. O yırtıcı hayvandan kurtulduğu gibi ama karıncalar, birinci karınca, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı derken bütün karıncalar onu nihayet ısırır. Küçük küçük karıncalar, küçücük karıncalar sonra o baygın bir vaziyette ölü bir vaziyette yere düşer diyor küçücük bir karıncanın ısırıyla. Küçücük bir günahla da işte toplandıkça kişinin üzerine yığıldıkça böyle düşerdi. Büyük günahlar onu düşürmez ama küçük günah böyle birikirse, üst üste gelirse düşürürdü. Allahu ekber. Onun için bu günahın büyüğünden de küçüğünden de gücümüz nispetinde sakınacağız. 3. mevki, 3. bölüm kardeşlerim. Uhud günü isabet eden şeylerin, müminlerin başına gelen şeylerin bahsedilmesi, onların teselli edilmesi ve geçmişte peygamberleriyle birlikte yiğitçe savaşan, geçmiş ümmetlerden yiğitçe savaşan, cesurca savaşan kimselerin bahsedilmesiyle müminlere cennetin talep edilmesine, cennetin peşine, cennete götürecek amellerin peşine düşülmesine teşvik edilmesi. Evet, ayetler geliyor. Muhakkak ki sizden önce Allah'ın sünnetleri yani kanunları geçmiştir. Sizden önceki kimseler içerisinde de cereyan etmiştir. Yeryüzünde dolaşın. Ve yalanlayanların akıbetinin sonucunun ne olduğuna bir bakın yani. Görün onu diyor. İşte bu. İşte bunlar insanlar için bir açıklama, bir hidayet, yol gösterme gösterme ve bir öğüttür diyor, öğüt müttakiler için. Öyleyse ve la tehinu, ve la tehsenu, ve ente min Eğer iman ediyorsanız sakın gevşemeyin, bak moral geliyor, onları teselli ediyor Allah Azze ve Celle Uhud'da e, başlarına gelen şeyden dolayı. Eğer inanıyorsanız gevşemeyin, üzülmeyin. Üstün olan siz, sizsiniz. Eğer iman ediyorsanız üstün gelecek sizsiniz. Vallahi üstünlük imana imanda başka bir şey de değil. Ordular, Amerikan'ın ordusu, Rusya'nın ordusu, İran'ın ordusu, bütün kafirlerin ve Ehli Bidat'ın ordusu toplansa Müslümanların üzerine Müslümanlar bu dünyada da ahirette de galip. Neyden dolayı? İmanlarından dolayı. İmanların sebat ettiği sürece galiptir. ha Görünüşte mağlup olabilirler hiç önemli değil. E, Uhud'da da öyle oldu. Uhud'da da 70 tane şehit verildi. Mağlubtu insanlar. Görünüşte öyle. Ama Allahu u Teala ondan sonra onlara öyle bir öyle bir ders verdi ki aslında Uhud onlar için bir zafere dönüştü. Az önce söylediğim sebepler yüzünden. Evet. İyiyem ses kumdu. Karun fakat messel gaman karun metlu. Eğer size bir yara dokunduysa o kavme de müşlüklere de benzeri bir yara bir acı dokunmuştu. Ne zaman? Bedir'de. Vetilken eyyamunudavliha beynen nas. İşte bugünler Allahu Teala insanlar arasında evrir, çevirir. Yani galibiyet bazen müminlerden yana bazen müşriklerden. Bazen kafir bu topluluklardan, kafir devletlerden yana olur. Bu belki bir kaç sene sürer. Belki onlarca sene süren, belki yüzlerce sene de sürebilir ama sonuçta Allahu Teala bunu evirir, çevirir. Galibiyet bazen de müminlerin yanına, iman edenlerin tarafına geçecektir. Şu andaki hadiseleri ben şahsen öyle görüyorum. Allahu u Alem, allah -u Teala inşallah bu durumları müminlerin lehine çevirecektir inşallah. Şu anda kafirlerin lehinde, kafirlerin kazancı gibi gözüküyor. Yıllardır. Onlarca yıldır. Ama Rabbim inşaallah bunu müminlerin lehine çevirecektir. Çünkü ayet var. Ama ne zaman bunu biz bilmiyoruz. Bu gayb. Allah'ın elinde. Biz sadece sebeplere yapışmak durumundayız. Onun için moral bozmaya gerek yok. Ama alınacak tedbirleri almak gerekiyor. Niçin bu? Ve liya'limullahu lezine ameni ve ette gıza min kum Allah, Allah İman edenleri ayırt etmesi sizden şehitleri edinmesi içindir. Ha, demek ki iman edenler böyle bir durumda, zafer karşı tarafa geçtiği zaman, yenilgi Müslümanların tarafına geçtiği zaman ne olması için? Mü'minlerin ayırt edilmesi. İşte bunlar hakiki mü'minler. Bunlar da şehitler. Allah Azze ve Celle şehitleri almak istiyor katına. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah zalimleri sevmez. Dahanin için veliyuh sallallahu lladina amanu ve yemhaqal Allah iman eden kimseleri temizlemesi için ve kafirleri de helak etmesi içindir. Em cennete velamma ya'lemu Allahu Hemen cennete mi zannettiniz. Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri ayır dedinceye kadar Ayırd etmeden önce cennete gireceğinizi mi zannettiniz? İmanınız sususunda denenmeden cennete hop gireceğinizi mi zannettiniz? Oleqat kuntum temennanna al Bundan önce siz ölümü temenni ediyordunuz. Yani Allah yolunda savaşalım, şehit düşelim diyordunuz. En ölüm size gelmeden önce, karşılaşmadan önce. Fakat ra'aytumuhu Ve siz onu ölümü gördünüz. Yani gözünüzün önündeydi bakarak, bakar olduğunuz halde ölümü görüyordunuz. Yani ölümle burun burunaydınız. Ve Muhammedin illa rasulun halet min gablehur rusul Muhammed ise kendinde, kendisinden önce geçmiş peygamberler gibi bir peygamberdir. Hani Muhammed öldü diye haber yayıldı ya, şaiya yayıldı ya, ondan dolayı geliyor bu ayet. Muhammed de kendisinden önce geçmiş peygamberler gibi bir peygamberdir. Efe in ma aqabikum o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzeri gerisin geriye mi döneceksiniz yani dininizden dönecek misiniz omen galib ala aqabih fe la yedurru Allahu shay'en kim dininden dönerse ökçesi üzeri gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir şeyle zarar veremez ve ve seyyidillahu'l muttakin ve seyyidillahu Allah şükredenleri karşılığını verecektir, mukafatını verecektir. Ve mâ kâne li nesnen temute illa bi idnillah Hiçbir can Allah'ın izni olmaksızın ölmez. İsterse ateş hattında kalsın. Bombaların altında kalsın. Allah izin vermediği sürece ölmez. Bunu bilmek gerek yok. Kitabem ve tayin edilmiş bir süre olmaksızın Allah'ın ancak Allah'ın izniyle ölür tayyin edilmiş bir süre iledir yazgıyladır ve men yuridü tama ve dunyane utehim kim dünyanın sevabını yani mükafatını istiyorsa ona onu onu veririz. Ve men yuridü tama bel ahirete kim de ahiretin sevabını istiyorsa ona da onu veririz. Ve senezzüş şakirin şükredenleri biz mükafatlandırırız. Ve keyyemin nebiyin katena ma'ahu Ve geçmişteki peygamberlerden öyle rabbani faki alim, abid. Bunlar hep tefsir etmişler bu şekilde. Yani peygamberlere tabi olan Rabbani kimseler, nice kimseler peygamberleriyle beraber idiler. Onlarla beraber savaştılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا دَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا Onlar, o peygamberleriyle savaşan kimseler ne gevşeklik gösterdiler, ne zayıflık gösterdiler, ne de karşıdaki kefillere boyun eğmediler. Allah geçmiş ümmetlerden misal veriyor. Evet. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyden dolayı zayıflık göstermediler, geçitlik göstermediler, boyun da eğmediler. Allah yuhibbus Öylese Allah sabredenleri sever. Ve ma kana kavluhum İlla en qalu Rabbena fighfir lana dhunubana ve israfana fi amrina al qawmi kafirin Onların sözleri ancak şöyleydi Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla bizim haddi aşmamızı da İşimizde haddi aşmamızı taşkınlık etmemizi yani izin vermediğin hususta haddi aşmamızı bağışla ayaklarımızı sabit kıl ve kafirlere karşı kafilelere karşı bize yardım et. Onlar böyle dua ediyorlardı. Sonuçta faatahumu Allahu feve'dunya Allah onlara dünyanın mükafatının sevabını da verdi ve ahiretin sevabını da güzelce verdi. Güzel bir ahiret sevabı verdi onlara. Vallahi yuhibbul muhsinin işte Allah böyle güzel davrananları sever. Bu ayet-i kerimelerde diyor ki Ey Muhammed ve ehli iman kimseler, Muhammed'in ashabı, yani ey Uhud'dan geri kalan kimseler ve onlardan sonra gelen kimseler ve bizler. Muhakkak ki Allah'ın peygamberleri hakkındaki kanunları, ilahi kanunlar, sünnetullah geçmiştir. Nuh Aleyhisselam Salih Aleyhisselam Lut Aleyhisselam ile ahir. Tüm peygamberler hakkında Allah'ın sünneti bellidir. Allah Azze ve Celle iman eden kimseleri e, kafirlerden ayırt etmiştir. Ve kafirler için rezillik, rusvaylık yok olma, demar yani yıkım söz konusudur. Bunların tamamı kafirlere mahsustur. Eğer bir kimse kendisi Allah'ın emrine karşı gelirse işte onun için de aynı şey söz konusudur. Yenilgi ona aittir. Kötü sonuç ona aittir. Ama peygamberiyle birlikte ona itaat edenler, gevşeklik göstermeyenler, zayıflık göstermeyenler, zafer ise onlarındır. Evet. Evet bu ayetlerin de özet olarak vermek istediği Resullerden bir çoğu kardeşlerim Allah yolunda savaşmışlardır. Ve onların tabileri onlara tabi olan kimseler de Allah yolunda savaşmışlardır. Ve en güzel şekilde sabrederek onların içerisinde fakihleri, alimleri ve birçok topluluk, Rabbani Allah'a kendisine adamış kimseler peygamberleriyle birlikte savaşmıştır ve onlar acziyete düşmediler cihattan Allah'ın düşmanlarıyla mücadele etmekten kaçmadılar kendilerine isabet eden eza ve cefadan dolayı ki Uhud'da neler isabet etmişti hezimete uğramadılar bilakis böyle sebat ettiler safa sağlam yerlerinde durdular evet İşte bunlar diyor bu peygamberler ve onların tabileri sizin için bir usvedir. Yani sizin için bir örnektir. Öyleyse geçmiştekilerin başına geldiyse sizin de başınıza gelecek. Onların sabrettiği gibi siz de sabredin diyor. Bize de gelecek. Musibetler bazen ara ara, bazen peş peşe sağanak bir yağmur gibi gelecektir. Allah Azze ve Celle böyle bir durumda Bize yardım etsin, ayaklarınızı sebat ettirsin. Dördüncü konum. Kafirlere itaat etmekten sakındırıyor Allah Azze ve Celle gelen ayet-i kerimelerde. Ve peygamberinden kaçan kimseleri, peygamberin yanından ayrılanları da tenkit ediyor, azarlıyor. Ya eyyuhallezine amelim, üntitü'l-lezine keferum. ala aqabikum fethan galibu kasirin. Bunların hepsi, bahsettiklerimin hepsi Uhud savaşıyla alakalı Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi ökçelerinizin üzeri yani dininizden geri çevirirler. O zaman siz hüsrana uğramış perişan bir vaziyette dönersiniz. Belillahu mevlakum bilakis sizin dostunuz veliniz Allah'tır. Ve huve hayrun nasirin. O yardım edicilerin en hayırlısidir. Senu zi fi kulubu lezine keferru'u ve bima eşreku billah ma'lem yunezil bihi sultana. Ve kafirlerin kalplerine Allah Hiçbir delil indirmediği halde şirk koşmalarından dolayı onların kalplerine bir korku atacaktır Allah. Korku atacağız diyor. Uma <gülüyor> wahumun onların yeri cehennemdir. Ateştir ve biz demedik de zalimlerin konağı banınacağı yer ne kadar kötüdür. Ve lek sadakaqumullahu vaadehu iz tahsunun bi Allah size ey uykudan çıkanlar vadini size doğruladı siz onun izniyle o kafirleri öldürüyordunuz hatta idâ feşiltün ve tenazâtün fil emr sonra da nihayetinde siz bozuldunuz ve Allah'ın Resulüne Resulünün emri hakkında çekiştiniz yani bu tepede kalalım mı kalmayalım mı ve aseydim min bâdime arâkum mâ tuhibbûn istediğiniz sevdiğiniz şeyleri size gösterdikten sonra isyan ettiniz Saz su denemeden karışınca çıktınız. Mümkün ben yürüdü dünyayı, mümkün ben yürüdü ahirete. Sizden dünyayı isteyen ve ahireti isteyen kimseler vardı. Summe sarafakum anhum liyabetiyakum. Sonra Allah sizi imtihan etmek için kâfir sizi kafirlerden uzaklaştırdı. Yani galibiyeti kâfirlere verdi, müşriklere verdi. Valla kat afankum. Sonra da yemin olsun ki Allah sizi affetti. Bu yaptığınız hatalardan dolayı size affettik. Allahu zufadden Allah müminlere üzere fazilet ve lütuf sahibidir. Evtüs edune ve Ve siz geriye çekiliyordunuz. Savaş sahnesini tek tek anlatıyor Allah azze ve celle. Yukarıya doğru çekiliyordunuz. Sizden hiç kimse arkasına bakmıyordu. Ve Resuliye peygamber sizi çağırıyordu. Gelin bana doğru gelin diye. Bu sahneleri anlattık. Üzüntü üzerine, üzüntü, keder üzerine, keder isabet etmişti size. Savaş, o Uhud'daki savaş halinde. Peygamberin ölüm haberinin yayılması, ondan sonra e, müminlerin yenilgisi, bir sürü üzüntü üzere üzüntü isabet etmişti. Bu için sizden kaçırdığınız şeye üzülmeyesiniz ve size isabet eden şeye, başınıza gelen şeye üzül, üzülmeyesiniz. Yani kendinizi harap etmeyesiniz diye. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Sonra Allah sizin üzerinize bu üzüntülerden bu kederden sonra bir emniyet indirdi. Uyuklama hali. Bedir'de indirdiği gibi. Yani bir uyuklama hali alıyor. Bir grubu kaplıyor bu uyuklama hali ki bunlar müminler. O taifetin kad Canlarının derdine düşmüş bir grup daha vardı. Onların canlarının derdine onlar kendi canlarının derdine düşmüştü. Bunları uyuklama kaplamıyor. Yani bunlar uyuyamıyor. Ya tennuna Allah hakkında cahiliye zannı gibi bir sürü zanlarda bulunuyorlar. Allahu Teala hakkında kötü şeyler düşünüyorlar yani. Yakulun hel şey. Yani bizim bu işte bu savaşla ne alakamız var? Niye geldik demek istiyorlar. Kul işin tamamı Allah'ındır. İşin tamamı Allah'a aittir. Bu emir Allah'ındır. Furfun açığa çıkarmadıkları şeyi içlerinde gizledikleri nifakı nefislerinde içlerinde gizliyorlar açığa çıkarmadıkları dillerine vurmadıkları şey yekunune lev lana min el ma kutunna diyorlar ki eğer bizim burada bir e, bize ait bir şey olmuş olsaydı biz burada buracıkta öldürülmezdik diyorlar münafıklar Yani öldürülen kardeşlerini daha doğrusu şehitleri kast ederek. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بِيُّتُكُمْ لَبَرَزَا لَّذِنَا كُتُبَ عَلَيْهِمْ الْغَطْلُ إِلَا مَدَاجِعِهِمْ De ki şayet siz evlerinizde olsanız evlerinizde yani otursanız üzerine ölümün yazıldığı kimse ölüp de düşeceği yere gidecektir diyor. Allah-u Ekber. Savaşa çıksan da çıkmasan da Yani çıkmamayı düşünsen, evde otursan, çakılsan da Allah sana orada düşeceğini, orada kılıç darbesiyle, kurşun da e, yarasıyla öleceğini yazmışsa oraya çıkıp gideceksin orada öleceksin. Diyor. Ama münafıklar münafıklar söyleyeceklerini söylüyorlar. Allah da onlara cevap veriyor işte böyle. Bu niçindir? Veliyebetallahi, Allahu mafi sudrukum ve Allah göğüslerinizdeki şeyi imtihan etmesi kalplerinizdeki şeyi de temizlemesi içindir. Vallahu alim bi'at-tudur. Allah göğüslerin özünü bilendir. İnnel leve innellezine tevellem minkum ya miltakan iki grubun karşılaştığı zaman sizden bir grup geri döndü. Yani çekiliyordu. Arka taraflara doğru, yukarıya doğru çekiliyordu. İnne mez tezellahu'l şeytanu bi ba'dima kesebu Yapmış oldukları, kazanmış oldukları şeylerden dolayı Allah onları, şey, şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Yani böyle bir hata işlediler. وَلَقَدْ اَفَ اللّٰهُ عَمْهُمْ Yemin olsun ki Allah onları affetti. Yani bu Uhud'daki geri çekilme, e, peygamberden uzaklaşma vesaire korku, endişeye kapılma olayını Allah Azze ve Celle'ye müminlere karşı affediyor. Muhakkak Allah çok bağışlayan ve çok yumuşaktır. Ya ayyuhallazina kalu edenler şu kafirler gibi olmayın ve kardeşlerine şöyle diyenler gibi olmayın idarabu filar da evkanu onlar yeryüzünde dolaştıkları zaman yahutta gaza yani savaş yaptıkları zaman bir savaşta oldukları zaman Onlara derler ki bu münafıklar bizimle birlikte olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyen bu kafirler gibi olmayın. Niyece can Allahu velik hasraten fi kulubihim. Allah bu bu bu şekilde söylemelerini onların kalplerinde bir pişmanlık yapmıştır. Allahu yuhyi ve yumit. Allah diriltir ve öldürür. Allah bima taamelu ne Allah yapmış olduğu şeylere karşı çok iyi görendir. <gülüyor> Eğer siz Allah yolunda öldürülseniz yahut ölseniz Allah'tan bir bağışlanma ve rahmet onların topladığı şeylerden çok çok daha hayırlıdır. Ve le in Eğer öldürülür veya ölür veya öldürülürseniz Allah'a haşr olacaksınız. Yani tek tek, dakik bir şekilde hatırlatma var burada. A te tabiine kazınıyor. Fe bima rahmetin min Allah lintelehum ey peygamber. Sen Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve lev kunte faddan qaliza'l qalbi lam sen katı kalpli kaba olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlar için istiğfar et, onlarla istişare et. Fezza azmet ve tevekkül Allah bir işe karar verdiğinde kesin azmettiğin zaman Allah'a tevekkül et. Gerisini Allah'a bırak. İnna Allahu yuhibbul mutevakkilin. Allah tevekkül edenleri Allah işinin sonucunu Allah'a bırakanları yani tedbirini alıp da Allah'a havale edenleri Allah sever. In yansurkumullah fala ghalibe aleykum. Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Ve yahzulkum fe min ba'di e? Sizi de terk ederse, yardımını esirgerse ondan sonra size kim yardım edecek öyleyse Allah müminler Allah'a tevekkül etsinler bir peygamberin ganimet malından çalması yaraşmaz öyle bir iftira atılıyor işte savaşların birinde peygamber diyorlar bir kadife parçasını çaldı diyorlar subhanallah geçirdiği imtihana bak Ordunun başında Allah için savaşıyor ve ganimet malı çalıyor diyorlar. Böyle bir iftira atıyorlar. Allah'ın peygamberinden için. subhanallah Kim ganimet malından çalarsa çaldığı şeyle kıyamet günü gelecektir. ثُمَّ تُوَفَّقُ لِنَسٍ بِمَا كَيْتَ بَذِبَهُمْ لَا يُجْدَمُونَ Sonra her nefis kazandığıyla karşılık görür. Tam olarak onlara zulmedilmez. اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْبَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَعَبْ سَخَةٍ Allah'ın rızasına tabi olan, onun peşine düşen, Allah'tan bir kızgınlıkla dönen kimse gibi midir? Ve vahum cehennem onların yeri cehennemdir ve bizsel masir. Ne kötü de, yerdir orası. Hum derecatun indallah onların Allah'ın katında dereceleri vardır. Her şey bir dereceyle. Vallahu basirun bima yaamelun. Allah yapmış oldukları şeyi bilendir, çok iyi görendir. Laqat mennallahu alel mu'minin iz fihim rasulen min enfusihim. Yemin olsun ki Allah müminlere ihsanda bulundu. Kendilerinden bir peygamber göndermekle ihsanda bulundu. Yetlu anehma ve yüzekihm ve yuallimuhum kitabı hikme. O peygamber ki o müminleri temizler. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Ve inkani min kabli lefi dalalin E bundan önce olmuş olsalardı yani peygamber gelmezden önce lafi dalalimubin apaçık bir sapıklık içerisinde olurlardı. Avalam ma Size ey Uhud ahalesi size bir usube musibet bela yani yenilgi isabet ettirirse kad asabtum siz onun iki katını o kâfirlere Bedir'de vermiştiniz. Kultum dediniz ki bu neredendir? bu kendinizden kaynaklanıyor. Kendi nefsinizden kaynaklanıyor. İnallahü ala kulli şeyin Allah ise her şeye kadirdir. Evet. Bu ayetlerde de kardeşlerim Allah azze ve celle <gülüyor> siz korktuğunuz zaman ve zayıflık gösterdiğinizde Allah'ın emrine Resulü'nün emrine karşı çıktığınız zaman Nebisine isyan ettiğiniz zaman Allah Azze ve Celle size hezimeti indirecektir. Ve düşmanları sizin üzerinize sevk edecektir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle sizden bütün bu korkuları Ee, bu bela ve musibetleri savması Allah'ın emrine itaat etmeniz Rasul'e itaat etmeniz onunla beraber hareket etmeniz iledir demek istiyor sonra da Allah Azze ve Celle bu Uhud'da yapılan e, hatalar, yanlışlar, işlenen günahlar peygambere isyandan sonra yine de o müminleri bağışladığını söylüyor Allahu Teala müminleri bağışlamıştır onları affetmiştir Allah azze ve celle'nin affı ve merhameti çok genişti. Son bölüm kardeşlerim, münafıkların münafıkların ayıplarının ortaya dökülmesi ve artık şehitlere senada övgüde bulunması ve Allahu Teala'nın bu Uhud'la ilgili bahsi yavaş yavaş sonlandırması. Onu da okuyalım ve bitirelim inşallah. وَمَعَ grubun karşılaştığı gün الْجَمَاعَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ إِذَا لَقِيَ قَرُوبٌ كَارْشَاطِي دُون اِكِي قُرُوبُن كَارْشَاطِي دُون سِيزَ إِسَابَتِ دَن شَيْءَ اللَّهُ إِذْنِ لِهِ اللَّهُ مُؤْمِنْلَرِ أَيْرِدِتْمَسِ وَلَ يَنَ الْمَنَذِينَا Yahutta da savunma yapın bari. Yani savunma yapın denildiği zaman, "Kal levne alemi qitalen la tabe'nakum. Eğer biz savaşı bilsek, savaştan anlasak size tabi oluruz. Sizin peşinize düşeriz." derler. "Humun kufrü yemzen aqrabu minhum lil iman." O vakit onlar imandan küfre, kâfirliğe daha yakındırlar. "Yekuluna bi efvahihim ma laisa fi kulubihim." Onlar katlerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Allah Teala tek tek ayıplarını döküyor onları sayıyor yüzlerine karşı. Vallahu Allah onların gizledikleri şeyi bilir. Kardeşlerine o oturan kimseler oturanlar ve kardeşlerine şöyle münöten kudüm sadikin kendinizden ölümü bir giderim bakayım. Yani vaktiniz gelince siz de öleceksiniz. Eğer sadık iseniz kendinizden ölümü bir savun bakalım. Diyor Allah-u Teala. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتُلُوا ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin. Onları zannetmeyin. Ölüler zannetmeyin. Bel ahyaninde Rabbihim yurzağun. Bilakis onlar Allah'ın Rableri katında Allah Azze ve Celle'nin katında diridirler ve rızıklanıyorlar. Allahu Teala onları rızıklandırıyor. Farehine bima taahumullahu min fadli ve istabşiruna billazina lem yelhaqu bihim min halfihim alla khafun alehim ve la hum yahsanun. Allah'ın kendilerine lutfundan verdiği şeyle sevinirler ve arkalarından henüz kendilerine katılmamış kimseleri de müjdelerler. Korkmayın, üzülmeyin diye. Yeni gelecek şehitleri de müjdelerler. Allahu ekber. İs tebişirûne ve fadlin minn bir nimet ve faziletle sevinir sevinirler ki Allah azze ve celle müminlerin ecrini zayi etmez Bunlar kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah'a ve Resulüne icabet eden kimselerdir yani Uhud'dan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haydi gidiyoruz diyor. Bu müşriklerin peşine gidiyoruz diyor. Hamra'ın Esed'e kadar çıkıyor. Hamra'ın Esed'e kadar çıkıyor. Niçin? Kafirlere e, kafirlere boy gösterip onları sindirmek için, onları korkutmak için ve nihayetinde de onları korkuyorlar. Bir daha geri gelemiyorlar. İşte bu, burada onlardan bahsediyor. Uhud'dan sonra geriye kalan kimseler Allah'ın Resulü'ne icabet eden kimseler. Yenilgiyi aldıktan sonra Allah'a ve Resulüne icabet eden cevap veren kimseler. Onlardan özellikle iyilik edenler o takva sahibi olan kimseler için büyük bir ecir vardır. Nasi nasi lekum Onlara münafık kimseler, müşrikler sizin için toplandı, korkun denildiği zaman ve ve -vekil. Onlar Onların imanlarını artırır bu durum. Yani korkmazlar kesinlikle. Allah bize yeter. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir derler. Yani müşrikler geliyor. E, yenilgi alınmış. Bir sürü şehit verilmiş. Ondan sonra yorgunluğun, bitkinliğin, savaş üzüntüsünün üzerine bir de savaşa çıkmışlar. Yola çıkmışlar. İnsanlar geliyor diyor. Bir de münafıklar haber yayıyor. Buna rağmen Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyorlar. فَنْغَلِبُ بِنَعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَدْلٍ Bunun neticesinde de Allah'tan bir nimetle, lütufla geri dönüyorlar. Kafirler kendilerine ilişemeden. لَمْ يَمْسَسُمْسُوا وَتَّبَعُوا رِبَانَ Allah Hiçbir kötülük kendilerine dokunmuyor. Allah'ın rızasına tabi olarak oluyorlar. Yani Allah'ın emrini yerine getirerek onun hoşluluğunu elde etmiş oluyorlar. وَاللّٰهِ ذُو فَدْلٍ Allah çok büyük fücut. Fazilet sahibidir, lütuf sahibidir, sahibidir. İnne ma'azalikum şeytanu yukhabifu evliya. Şeytan evliyaları yani dostlarıyla korkutur sizi. Fe la takhafuhum ve khafuhum en kuntum mu'minin. Onlardan korkmayın, benden korkun eğer iman ediyorsanız. Wala yahsun kelledine yusaruna fil kufr. Dikkat edin buraya bakın. Küfür içerisinde, kâfirlik içerisinde yüzen, yarış eden kimseler seni üzmesin. Bunlara üzülme. İnnehum naytu'rullah shay'an. Bunlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Yuridu Allah illa ye'alahu muhazzam Teala onların ahirette hiçbir payının olmamasını istiyor. Hiçbir pay, hiçbir nasibi, hayırdan hiçbir nasibi yoktur onların. Allah onlara hiçbir pay vermemeyi murad ediyor. Ve lahum azabun azim. Öyleyse onlar için ne var? Büyük bir azap vardır. İnnellezine eşteravul kufra bin imanin la şey'a ve onlara muhakkak ki küfr, imana karşılık küfrü satın alan kimseler Allah Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onlar için elin bir azap vardır. Ola <gülüyor> Kafirler de buraya da dikkat edin. Kafirler de zannetmesinler ki onlara verdiğimiz mühlet onlar için hayırlıdır. Böyle zannetmesinler onlara verilen müddet süre kendileri için hayırlı olduğunu iyi olduğunu zannetmesinler innema numlulehum liyezdadul isma ancak onların günahının artması için müddet veriyoruz. Allahu ekber. <gülüyor> ne kadar azartsa azsın, ne kadar zalim yap, zalimlik yaparsa yapsın Allahu Teala bildiriyor işte. Onların günahına günah katıyorlar ona. Vehum azabun muhin onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ma Allahu li Ve bu durumda Allah müminleri üzer, sizin üzerinizde bulunduğu şeyden e, yani pisliği temizlikten ayır ayırdıncaya kadar yani münafıkla mümini ayırdatıncaya kadar sizin üzerinizde bulunduğunuz yaşadığınız şu anki konumunuzdan böyle bu halde bırakacak değildir diyor imtihan edici pis olan temizden ayrıldı dininceye kadar Allah sizi gaybına muttali etmez size bu konuda bilgi vermez bilgi sahibi yapmaz wa Allah yajtibi min lakin rasullerinden diledi kimseyi seçer öyleyse Allah'a ve Rasuline iman edin Allah ve peygamberlerine iman edin ve tukminu ve eğer iman eder, sakınırsanız sizin için büyük bir eciv ve büyük bir sevap vardır, diyor. Evet. Allah Azze ve Celle böyle Uhud savaşını tek tek tek anlatmış. Burada şehitlerle ilgili e, bir hadis var. Onu da zikredeceğim inşallah. Ahmet İbni Hanbel'de geliyor. Hani Şehitleri, Allah yolunda öldürülenler sakın ölüler zannetme. Onlar diridirler Onlar Allah katında rızıklanıyor deniliyor ya. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? bazılar bunun hakkında cak cak cak cak, cak konuşuyor. Böyle şey olur mu diyor. Ondan sonra bazıları da farklı yerlere yorumluyor. O şehitler yaşıyor şu anda aramızda gelip gidiyor falan diyorlar. İşte bu hadis. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi olaya noktayı koyuyor. Nasıl anlaşılması gerektiğini açıklıyor. Çünkü hadisler Kur'an'ın tefsiridir. Hadis, Ahmet bin Hanbel'de, Ebu Davud'da, hakimde ve ila ahir hadis kitaplarında sahih olarak geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kardeşlerinizde kardeşlerinize Uhud'da musibet isabet ettiği zaman, yani onlar şehit oldukları zaman Allah Azze ve Celle Allah onları ruhlarını onların ruhlarını dikkat edin ruhlarını yeşil kuşların içlerine kursaklarına koymuştur Allahu Ekber onlar cennetin nehirlerinde dolaşırlar ve oranın cennetin yemişlerinden yerler ve arşın arşın gölgesinde böyle asılı altından kandillere kandillere sığınırlar oralara girerler Allahu akbar işte şehitlerin hali bu ve yedikleri içtikleri her şeyin tadını hoşluğunu güzelliğini hissettikleri zaman derler ki derler ki bunu kardeşlerimize bizden bu halimizi kardeşlerimize kim bildirecek bizim cennette diri olduğumuzu ve bu şekilde yeşil kuşların kursağında istediğimiz yere gittiğimizi, cennette yemişlerinden yediğimizi, gezip dolaştığımızı, hoş vakit geçirdiğimizi bu halde diri olduğumuzu bak, ifadeye bak, diri olduğumuzu kim bildirecek Allah? Kim bildirecek? Bu müminlere, geride kalan kimselere, halen dünyada yaşayan kimselere kim bildirecek? Diyorlar. O haldeyken. Ki onlar Geriden gelen kimseler cihattan geri kalmasınlar. Ondan harp esnasında, harp esnasında cihattan kaçmasınlar. Geri durmasınlar. Bizim bu halimizi kim bildirecek diyor? allah Allahu Teala Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ben sizin halinizi bildireceğim diyor. Allahu Ekber. Sizin halinizden haber vereceğim bu halinizden diyor. Ve bu ayet-i kerime az önce okuduğum ayet geliyor işte. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله yolunda öldürülen kimseleri ölüler zannetmeyin onlar diridirler. diriler Rableri katında rızıklanırlar İşte şehitlerin rızıklanması dirili bu Cennette Allahu Teala onlara mükafat vermişti onları diri tutuyor adeta yani ruhları cennettedir ve rızıklanıyorlar istedikleri şeyler Allah'ım Ya Rabbel Alemin Allah yolunda ölen kimselere bu mükafatı ver bu mükafatı ver bizi de onların arasına ilhak eyle senin yolunda şehit olan kimselerden eyle Ya Rabbel Alemin bizleri bizi bundan mahrum eyleme sözünde duran sözünde duran her halükarda sana yani Rabbul Alemin'e ve Resuline itaat eden kimselerden eyle Amin Son olarak kardeşlerim, Tirmizi'de gelen bir hadiste bu olay, bu anlatılan mevzu bir de ayrıca Cabir radiyallahu anh'ın babasıyla ilgili de geliyor. Evet. Cabir diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla karşılaştım. Ey Cabir, neyin var? Neden sana böyle kırık görüyorum? Yani, Sen böyle Niye üzgündürüyorsun demek istiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Babam şehit oldu ve birçok bakılacak kimse bıraktı. Yani kızları varmış, onları bıraktı. Birçok da borç bıraktı bıraktı diyor. Bu bu, bu sebepten dolayı üzgünüm. Allah razı olsun, Aleyhissalatu vesselam diyor ki Babanın karşılaştığı sana haber karşılaştığı şeyi, onun elde ettiği şeyi sana haber vereyim mi? dediğinde tabii ki ey Allah'ın Resulü diyor. Neden öyle olmasın ki? O halinden moral bulacak. Babasının durumunu öğrendiği zaman. Allah diyor hiçbir kimseyle konuşmaz. Ancak perde arkasından konuşur diyor. Ancak perde arkasından. Ama senin babanı Senin babanı diriltti ve onunla yüz yüze görüştürdü. Onunla yüz yüze konuştu. Allahu Ekber. Mükafatah bak. Allahu Teala senin babanla yüz yüze konuştu. Dedi ki, benden iste, sana vereyim dedi diyor babana benden ne temenni istiyor ne temenni ediyorsan, dileyin nese sana vereyim, dedi diyor. O da dedi ki, Ya Rab, beni dirilt, senin yolunda bir kez daha, ikinci bir kez daha, ikinci bir kez daha öldürüleyim. Allah tebârekeb-u Teala buyurdu ki, benden bir söz geçmiştir. Yani dirilmeyecekler, savaşlara da gelmeyecekler. Ve mutakibinde Bu Cabir'in babasının hali ve onun gibi tüm şehitlerin halini Allah azze ve celle "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل bu ayetle bildirmiş oluyor. Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüler zannetmeyin onlar diridirler rahplerinin katında rızıklanırlar. Allah'ım o şerefli, o aziz Senin yolunda sadık kimselere bizi komşu eyle, cennette Allah ya alemin. Bizi de o sadıklardan senin emrine muti olanlardan eyle. Allah. Bizi senin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerinle, salihlerinle beraber haşreyle ya Rabbil alemin. Hazabu allahu alemin. <gülüyor> ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Subhani kallahu mevbe hamd. Eşhedun la ve